Peki münafıklık nedir? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini munafıklık işaretleriyle uyarmak ihtiyacı hissediyor? Çünkü Allah'ın yarattığı kulları ya mümindir, cennete ehildir ya da kafirdirler, cehennemliktirler. Bir de sosyal menfaatleri gereği toplumdaki ticareti vesairesi bozulmasın diye kız alıp verirken sıkıntı çekmesin diye müslüman olmadığı halde Allah'ı ve peygamberi iman konusu görmediği halde mümin görünüp müslüman görünüp kafir olarak yaşayanlar vardır cenaze namazlarına gider filan namazları kaçırmaz törenlere katılır herkesten önce bayramlaşmaya gelir ama mümin değil buna Allah münafık buyuruyor münafıktır bu diyor münafık bizim lisanımızla iki yüzlü demek iki çehreli adam demek mümin cennete girecek diyor fi cennatin ve nehar mümin cennetlerde yüzecek inşallah kafir cehenneme girecek ebediyen münafık münafık innel <gülüyor> münafıkine Darkil esfelimine naor Munafıklar cehennemin de cehennemine girecekler en altında kalacaklar Allah buyuruyor Ebu Cehil'den daha adidir munafık Munafık herhangi bir munafık Ondan 2000 sene sonra bile gelse firavundan daha beterdir Çünkü Firaun delikanlı gavurdu Buraların ilahı benim demişti Şu Mısır benimdir Tanrı benim demişti. Bu secde edenlerle secde ediyor, şarapçılarla şarap. Ramazanda allame, Ramazandan sonra fıskı fucur uzmanı. Ne olduğu belli değil. Kıblesi elli çeşit. Ruhu çirkinlik üzerine kurulmuş. Cesaret edip, gavurluğunu bile söyleyemeyecek kadar yüreksiz. esfeli Minan Nar Cehennemin en altında, en koyu tabakalarında münafıklar bulunacak Allah buyuruyor.